Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Eber Bey. Günaydın. Günaydın Eber Bey. Evet, gayri resmi hava durumuna geçmeden önce şeyi de bir sormak isterdim. Doğulu fırtına, gök gürültüsü ve sağanak yağış İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında... Pendik, Kartal ve çevresinde böyle bir şeyler oldu. Küçük tekneler, ipleri koptu, sürüklenen tekneler. Bir de Şemdinli'de de çok sayıda evin çatısını uçuran bir fırtına olmuş. Yani bunlar mevsimin normal olan şeyler midir? Nasıl sorayım? <gülüyor> yani bu aylarda aslında yavaş yavaş kuraklığa girmemiz gerekiyordu yüksek basınçın yukarı doğru sokulup yağışlı sistemin kuzeye doğru çekilmesi lazım aslında ama bu sene biraz yağışlı gidiyor. Yani ne diyeyim normal evet. havada hep olan şeyler bunlar tabii. Ee, i̇şte elektrik fırtınaları gök gürtülü sarnak yağışlar yanında biraz çok kuvvetli rüzgar büyük sıkıntıları neden olabiliyor. Ee, şimdi neden böyle oluyor onu, onu bilmek çok zor. Yani şimdi Dünya Kupası maçlarında bakıyorsun mesela bazı mevkide oynayan futbolcular neden iyi oynuyor, oynamıyor, neden zayıf oynuyor, neden performans göstermiyor. Aynı şey havada da var. Yani neden bu azar yüksek basınç merkezi ya da işte ne bileyim İzlanda'daki basınç şeyi zayıf kalıyor? Niye yukarı çıkamıyor, aşağı gidemiyor, niye performansları düşük? Bunlara cevap vermek çok zor. Ama yani normal işte havanın havayı hareketleri bunlar. Geçen haftalar yağışı biz 21'inden sonra bekliyorduk. Daha er, bir gün öncesine geldi. Ee, şimdi baktığımız zaman hava tahminlerine e, yine böyle sürekli aralıklı yağışlı bir şey var. yani Böyle çok net bir resim gözükmüyor. E, tam da mezuniyet törenlerinden rastladı bunlar. Şimdi bizim de işte tek üniversitede e, yaklaşık 10 bin kişiyle falan mezuniyet törenleri yapacağız. Yüksek lisans doktora, işte bir de lisans Bunlar genellikle bir stadyumda yapıyoruz. Şimdi aslında yani yağması benim için iyi. Çünkü ben de gidiyorum bölüm başkanı olarak da o güneşin altında orada <gülüyor> bekliyorum. Tabii bizi rektör bey dinlemiyor değil mi? Hı. Açıkçası dinlemiyordu. <gülüyor> evet, tamam. bekliyor. O, Sizde... o meşgul o şimdi. Yani <gülüyor> ama yani sıkıntı yaratıyor tabii. Bunu organize edenler için büyük problem. İşte bizim şimdi Cuma günü yüksek lisans var. Şimdi dışarıdan yapacağız içeride mi? Her dakika takip ediyoruz. Bu hava tahminine de bakıyorum sabahtan başka tahminler oluyor öğleden sonra da başka yani. Böyle bir acayip de tahmin şeyi var. Kaçık böyle bir tahmin edilmesi de zor bir durum. Ne desen yalan oluyor. Şimdi Tahmin yapmak tehlikeliyiz zaten de hocam siz zaten bizi yaktınız yani bu tahmin yaptıra evet. yaptıra. Artık suç ortağı olduk tamamen Vallahi. böyle gidiyor. Artık ka karizma kalmadı. Tahmin böyle var ya ayda yılda bir kere yapacaksın tak vuracaksın bitti bir daha yapmayacağım böyle efsaneleşeceksin. Evet. Her gün yapınca batıyor. Efsane tahminci, <gülüyor> Judge, tahminci. uzman cazsan diyeceğiz. Evet. Ama şimdi o, o battık yani. Arada bir gidiyor gümbörtüye çünkü hava bu. Havayı bir şey ne yapacağız belli değil. Şimdi bugün de öğleden sonra yağmur bekliyoruz. Öyle mi? Ama esas yağmur yarın, çarşamba günü. Ha. Gök gürültülü, sağnak yağış, dolusu, kuvvetli fırtınası, yıldırımı, şimşeği, aşırı yağdığı noktada da selini yarın öğleden sonra bu sinemada. Ha, yani sel e, filan da ihtimali var yani. Var tabii çünkü çok e, sürekli caddeleri, kuvvetli bir yağış. Bodrumları, evlerin. Evet. Evet. Bugün öğeden sonra mı var? Bugün öğeden sonra, yarın neredeyse tüm gün aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağış. Ee, perşembe Cuma şey, biraz birazcık şeyli bir durum var. Yani hafif hafif centili böyle şeyli hafif yağışlar gözüküyor ama böyle kuvvetli bir yağış şu saatte yağacak demek zor yani aralıklı mevzi yağış diye onu meteorolojide geçiştiriyorlar. Yani plaja gidip denize giremeyecek miyiz? Yani gir hocam ne olacak biraz yağma işte gök gürültüsü yok Allah'tan Perşembe Cuma. Gök gürültüsü olmadığı için yıldırım olmadığı için denize girebilirsiniz. Azıcık da islansanız ne olur hocam ya bu insanlar da bir acayip yani. İkin damla yağmur yağacak diye kaçışıyor böyle D vitamini almak için biraz da güneşe ihtiyacımız var. Tamam var da yağmurla beraber ıslanarak alsan ne olur sulu D vitamini o da olur. <gülüyor> yani azıcık yağmur yağmasında çok böyle bozulmamak lazım. İşte düğün yapıyor insanlar. Kır düğünü. E biraz da yağmur ya, altında olsun. Böyle romantik. Hani gök sanak değil. Hafif bir yağmur. Çok hoş ya. Biraz evet. da onu denesenler. Allah ol. İtirazımız bir, yok. Damla düşmeyecek. Öyle. Nerede öyle? Düşüyor işte kardeşim. Şimdi yarın bugün öğleden sonra yarın, yarın daha gök, fazla tüm gün gök, gök gürültülü, gürültülü sanak yağış. Perşembe, cuma, aralıkta mevzi hafif yağışlar olabilir, olmaya de çok komik oldu bu ama yani cuma günü daha da azalıyor yağış ya şöyle söyleyeyim, perşembe günü aralıklı hafif yağış, cuma günü e, sabah saatlerinde daha çok olmak üzere hafif hafif aralıklı yağış mevzi olabilir cumartesi günü yağış yok bak tek yağış yok diyebileceğim gün cumartesi önümüzdeki tüm gün, hafta boyunca Ha şimdi yani bu Cuma'dan sonra yani yarın Perşemeden sonra hocam yağış tamamen zayıflıyor da işte evet. ufak tefek arada bir tükürebilir gibi yani bir durum var hiç belli değil yani bir hafif bir yağış olabilir ama esas yağış bugün akşam ve yarın. Evet. Ondan sonra da hafif aralıklı yağış geçişleri olabilir. Cuma günü daha az olur. Cumartesi hiç beklenmiyor ve Pazar günü tekrar gök gürültülü sanağlı yağışlar başlıyor. Ha pazar günü başlıyor tekrar. Tekrar tabii canım bir ara verdik yani. Evet. Pazartesi ve salı devam ediyor artarak kuvvetlenerek. Hmm. Yani hocam dışarıda böyle yağmur yağmasın şekersen erirsen Cumartesi günü çıkacaksın dışarı. Evet. Cumartesi günü hariç her gün yağmur ihtimali var. Cuma günü de bu ihtimal. Cuma yani perşembe cuma çok küçük ihtimal ve hafif çok mevzi kısa süreli. Cumartesi günü hiç beklemediğimiz bir yağış. Pazar salıda Pazartesi salıda şey var Yağışlar kuvvetleniyor Pazar pazartesi salı yağışların arttığı Bir şeye giriyoruz Sıcaklıklar da yağışla beraber Düşüp yükseliyor Bugün 28 derece olacak Yarın 5, 3 derece Düşüyor 25 derece Perşembe 23 Cuma günü bulutlarma geçtikçe Açıldıkça da 27'ye çıkıyor Cumartesi 28, pazar yağışla beraber yine 25. Pazartesi 27, salı haftaya yine 27 gibi gözüküyor yağış, şey sıcaklıklar. Evet, bunlar herhalde ortalamaya daha yakın gibi diye düşünüyor insan ama bilmiyorum tabii. Şimdi hocam orası. ortalamaya dedim mi, 1 Temmuz'a kadar ortalamanın altında gidiyoruz. Altında. Evet. Özellikle bu şey günleri 24 23'ü, 24, 25'i yaklaşık 5 derece ortalaman altında. Öyle mi? Evet. Bugünler biraz sıcak olması lazım hocam. 30'larda yaparsanız evet. gerekiyor. İşte ama bu yağmur ve yağıştan dolayı. Evet. Hocam. Yağmur, yağış, sıcaklık, güneş engelliyor tabii. Sıcaklığı düşürüyor. Bir de soğuduş etkisi var. Ve 20... Hocam önümüzdeki ayın başında yağış yok gibi bir daha. Bir Temmuz, 7 Temmuz'a kadar baktığımız zaman... 1 Temmuz, Perşembe gününe geliyor galiba. Amerika'nın da 225. kuruluş yıl dönümü öyle bir şey. Evet. Ee, bağımsız bir yılı. Ee, 1 Temmuz, 1-2-3 Temmuz'da yağış yok gibi. 5 Temmuz hafif bir ihtimal gözüküyor ama yani Temmuz'un ilk haftası yağış çok zayıf ya da yok gibi duruyor. Ama bu bugün ve yarın ee, kuvvetli yağış var. Haftaya, pazartesi, salıda yağış Yarına göre zayıf ama yağışlı olacak gözüküyor. Yani en çok yağış hocam çarşamba günü. Evet çarşamba e, günü. Şekerlere haber verip duyuluruz. Çarşamba günü. En çok yağış beklediğimiz şey çarşamba günü işte eğer suyla aranız yoksa çarşambaya dikkat. Diğer günlerdeki yağış çarşamba kadar önemli değil. Çarşamba kadar büyük miktarda olmayacak. Yani bu akşam ve çarşamba çok yağış var. Sonraki günlerde yağış yok kadar az. Haftaya da paz pazar, pazartesi, salı da hafif bir yağış var İstanbul'da. Evet, peki bir de şeyi de e, iki dakika sormak istiyordum size. E, bu yazın e, son günü, yani en uzun gün dündü. 21 Haziran ve işte bu Solstice denilen, e, Summer Solstice denilen olay değil mi? Bunun Hı. başlangıcı ve kuzey yer en azından en uzun gün başladı bunun niye ilk günü yazın aşağı yukarı böyle söyleniyor birçok yerde yani yazın ilk günü evet, ve neden en sıcak günü değil peki He. bu soru biz bu çocuklara soruyorduk bu soruyu hocam öğrencilerden mi aldınız bu tüyayı? Evet onlardan tiyö aldım ve sizi sıkıştırmaya başladım ben şimdi öğrencilere böyle soru soruyorum Cevap bilemeyince neden diye bana geri soruyorlar soruyorlar. Ya gidin araştırın <gülüyor> biraz. <gülüyor> <Yani gülüyor> soruyor soruyorum hemen beşine soruyor bana geri soruyorlar. Şimdi hocam bu aynı şeyde de geçerli mesela. Neden günün en yüksek sıcaklığı saat 12 değil? Evet. Yani bu aynı mesela. Neden gündüz 12'de en yüksek sıcaklık değil? Madem ki güneş en dik 12'de. Niye saat 12'de değil de saat 2'de en yüksek sıcaklık oluyor gündüzleri? Şey de öyle. Mesela niye yazın mesela işte en sıcak günü en uzun gün olan veya tam yazın ortası değil de daha çok temmuz Ağustos'a kayıyor. Temmuz'un sonuyla Ağustos'un ilk haftalı, ilk yarısı. Bu şeyden kaynaklanan bir durum. Bu yerin ısınma ısısı, özgür ısısının dan kaynaklanıyor. Yani yer yavaş ısınıyor, yavaş soğuduğu için e, gecikiyor bu. Yani şimdi güneş tam ortada, tam tepede olduğu zaman yer ona tam ayak uyduramıyor mesela gündüzleri. En sıcak hava tam 12'de olamıyor. Yani birebir değil evet. Daha sonra 2 saat sonra ancak Yeryüzü buna tepki gösteriyor en yani insi sıcaklığa çıkıyor Yani bu özgür ısıyla ilgili bir iş Bir şey bu Toprağın yani ısınmadaki yavaşlığı Aynı şekilde de soğurken de öyle Yani soğurken de Gece yarısı en soğuk olmuyor Sabaha karşı en soğuk oluyor Şey de öyle mevsimler de öyle Yani Tam böyle kışın en ortasında Olmuyor en soğuk hava Şubatta oluyor Yazın da mesela tam ortasında en sıcak olmuyor. Yazın ortasından sonra biraz kayma var yani şekilde. Hep bu kaymalar devam ediyor yani bu da işte toprağın daha çok suyun e, ısınma şeyi kat sayısından kaynaklanan bir durum. E, bu bir buna biz ne diyoruz? Lag deniyor. Bir gecikme. La, gecikme evet. evet. Bu böyle bir gecikmemiz var yani. O yüzden de işte Temmuz'un Temmuz 15 Temmuzla 15 Ağustos arası en sıcak olacak oluyor. Kışında Şubat'ta oluyor en, en soğuk. Kuzey Yarı Küre için bahsedersek evet. tabii. Yoksa çünkü Güney Yarı Küre'de de dün hmm. e, en, kısa en, en kısa gün olması gerekiyor. Bizi Güney Yarı dinlemiyorlar diye ya. ben hiç Güney Yarı bahsetmiyorum. <gülüyor> Dinleyen var mı bilmiyorum. <gülüyor> Varsa e, selamlar, i̇nternet mankılar. üzerinden dinleyenden de olabilir. Onları da hesaba katalım. Onlar tamam. öteki muamelesi yapmayalım. Yapmayalım. Onlara da el sallıyorum. <gülüyor> el <ha>. sallayalım <gülüyor> buradan. Ya hocam şu tele şeye sütye bir tane kamera koy da televizyondan izleyelim sizi. Ee, radyo e... TV oluyor böyle. Çok var böyle dünyada. Evet ama o zaman siz de gelip tabii telefondan değil burada yapmak zorunda. Ee, ben zorundayım. de kamera ofisime koyarım. Ha, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hay o zaman daha kötü. Boş, ne giyeceğiz memle, yok makyaj, saçımızı darayalım filan. Evet öyle evet, avantajlar var. Evet boşver ya. Şimdi burada nasıl bir yerde oturduğumu kimse görmüyor benden başka tıraş olan da yok bu yüzden zaten he, he, bak yordun mu işte arkadaşlar özgürlük var <gülüyor> ya. ben de tıraş oldum. mecbur burada okula geldiğimiz için hiç sevmem o tıraş işlerini de işte ben radyonun bu avantajını kullanamıyorum maalesef he, ye, koca müdürsün patron yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> sen de tıraş olmazsan gitti orası evet peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz hoşçakalın <gülüyor> Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan...